Agos Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Agos Parilus, günaydın. Radyo Agos, 32. haftasında 22 Haziran Cumartesi günüyle yine karşınızda. Ben Karin Karakaş'tım. Ben de Pakrates Dükkan. Ee, gündemimiz e, gezi üzerinden, bize yeni gösterdikleri üzerinden e, elbette bir hayli yoğun şekilde e, var. E, manşetimizi de yine... Hayatımızı belirleyen haliyle e, gezi üzerinden gördük. E, ama e, arzu ettik ki e, manşete e, konuklarımıza geçmeden önce bir miktarda e, içimize bakalım. E, i̇çimizde bir hayli kaynıyor. Bir hayli kaynıyor. Hayat akıp gidiyor çünkü. <gülüyor> e, i̇çimiz dediğimiz tabi e, Ermeni toplumunun e, kendi e, iç e, yönetiminin özellikle de e, kiliseler ve vakıf e, yönetimlerinin e, göz ...verdiği bir takım açıklar, bir takım krizler ve bunların çözüm yoluna kavuşamaması noktasında... ...bizim e, Agos'un merceğinden diye saptadığımız, kamuoyunun ortak aslında kaygılarını dile getirdiğini ümit ettiğimiz uyarılar. Daha doğrusu kaygılarını e, taşıdığı ama dile getirmekte o kadar da başarılı olamadığı mevzulardan bahsediyoruz. Ne diyoruz mesela? Yeterince. Yani patrik seçimi meselesi kilitlendi. E, vakıflardaki, kimi vakıflardaki yolsuzluklar çözümsüzlüğe mahkum. Ancak kiliseleri cezalandırılabiliyor. Bu kilisede artık e, ibadet yapılmasın diye... Ee, bütün bunlar bir çaresizliği işaret ediyor. En son tabi e, kuzguncuk üzerinden e, gördüğümüz e, emsallerini daha öncesinde bir hayli yaşadığımız e, üç oranda zaten e, vakıflar genel müdürlüğünün dikkatini çekecek denli e, seçimlerin iptaline kadar giden e, tabiri caizse dünyaya mal olduğumuz e, yolsuzluklar. Kuzguncuk'ta ise bir hayli süreç can sıkıcı işte bir kilise vakfı yönetimiyle orada görevli din adamının tartışması o tartışmanın sonrasında da kilisenin cezalandırılarak ibadet edemez hale gelmesi noktasına geldi. Ama vahim bir durum işte bu yani insanlar hâlen bu işin de tam boyutlarını anlayamıyorlar. Bunlar yeterince konuşulamıyor. İmalı mailler atılıyor sağa sola ama ...sağlıklı bir tartışma ortamına... ...asla dönüşemiyor, asla geçemiyor. Çünkü hiçbir zaman şeffaf... ...olunmamıyor, hani. evet... Hikaye bir bu. Ondan sonra sadece aslında ilgili yerle sınırlı kaldığı gibi bir büyüklük halinde hayat akıyor ama öyle değil. Sonuçta bir yerde bir şey aksadığında ve bu toplumunuza, halkınıza mal olduğunda orada sizin yöneticiler olarak çözüm bulmanız gereken bir şey var. Karşılıklı suçlamalar ben haklıyım, ben daha haklıyım üzerinden giderken mağdur olan, rahatsız olan, kendini... Ee, yine herhalde e, sahipsiz hisseden açıkta kalan halk oluyor. Ne zamandır e, Patrik e, 2. Mesrup'un rahatsızlığı sonrası e, giden bu attaki zaten açık al e, kilisenin o toparlayıcılığı konusunda bir hayli aksamalara yol açıyordur. E, defalarca inelenmesine rağmen e, seçimlere bir türlü nedense yanaşılmıyor e, ve o Açık hal üzerinden fiil, fiili olarak hayat gidiyor, evet. E, ama her seferinde de bize bir şeylerin gitmediğini ısrarla hatırlatıyor. İşin geri planında iktidar ahlaksızlığı var. İktidara gelenin e, bu e, iktidar alanını çok meşru görmesi, bunun dışındaki herkesi de küçümsemesi olayı var. Yani bu Türkiye'nin de düşünce yapısına egemen olan bir şey. Cumhuriyet'in kuruluşundan biri var olan, yani... Halka rağmen iktidar, en iyisini ben düşünürüm, siz hiç kafa yolmayın bu işlere, kafa yorsanız da aklınız ermez zaten algısı şeffaflığın da önüne geçen bir şey. Neyi açıklayacağım, kimi açıklayacağım gibi ya da kimin derdi nedir, kim ilgileniyor ki bunlarla gibi bahanelerle hepten içine kapalı bir algı. Bu da tartışmayı alışkanlığını da kaybettiriyor insanlara ve o şeyi bilimsettiriyor tabii kol kırılır yen içinde. Yani bunu orta, ulu orta tartışmayalım. Bu bizim iç sorunumuz meselesine de dönüştürüyor. Hepten tuhaf, kirli bir hal alıyor her şey. Oysa artık kolların kırılıp yen içinde kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. O tabiri caizse yine e, küresel, global dünyada. Ve bunun en güzel örneklerinden biri. Lilith Gasparyan'ın haberiyle e, diasporanın Ermeni Sanal Üniversitesi üzerinden e, duyurduğumuz e, bir yenilik. Biz tabii eğitim hayatı deyince Ermeniler için eğitim, eğitim dışı başka anlamlar ifade ediyor. Onu ancak herhalde içeriden yaşayarak anlamak, hissetmek mümkün. Çünkü ulaşılamayan bir eğitim de var. Kesinlikle ve dolayısıyla en çağdaş haliyle bugünkü gereklerle eğer bir atılım yapılır da o da zor, zorunlu olarak gerçekleşmiş bu dağılmışla bir bize olsun bir yan yana getirilme hali üretilirse onun üzerine titriyoruz. Nitekim e, Armenian General Benevolent Union Ermeni Hayırseverler Genel Birliği ak bunun 2009'da Ermenicesini de söyleyelim. Hay Para Korucagan İntanurlu İşte e, bütün bunların hepsinin bu kuruluşun 2009'da başlattığı e, bir Armenian Virtual College online üniversite e, projesi bu. Ee, Ermeni dili, kültürü, tarihi. E, tarihi, edebiyatı akla ne gelirse e, hepsini e, sanal ortamda çağdaş bir şekilde e, arzu edenlere e, ulaşılır kılıyor. Düşünün bulunduğunuz oturduğunuz yerden evinizde iş yerinizde ya da seyahat ederken e, küçük bir e, sitesine girip e, kaydolarak. Hatta sadece Ermeni olmak gibi bir da şart da yok. yok. Ermeni olabilirsiniz ya da Ermeni arkadaşlarınız olabilir. Bu konuda eğitim alma isteğiniz zaten en büyük referans. Herhalde de zaten hani kim cesaret eder diye düşünüyorlar Ermeni olmayanlardan. <gülüyor> Öyle dememek lazım çünkü. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Belli odaklarda ilgilerin nasıl tezahür edeceğini. E, kestirmek artık zor. Eski algılar çok değişti çünkü. E, Batı ve Doğu Ermenice, Rusça, İngilizce, e, İspanyolca ve Fransızca'ya ilaveten eden e, Türkçe'yi de e, dahil ettiler. E, çok dilli bir anlayışla aslında dünya üzerinde yayılmış tüm coğrafyaların Ermenice dışında e, ikinci ana dil olarak e, benimsenmiş yerlerinde olacaktı. E, ...orayı da kapsayacak halde hazırlanmış bir programdan bahsediliyor. Sürekli tabii e, bir e, online'ın gereği olarak kendini yineleyen bir sistemden bahsediyoruz. E, buradaki online benim için çok anlamlı. Çünkü online denince hemen arkasından Türkçeleştirdiğimizde sanal kavramı da geliyor. Fakat bu proje... E, o çağrışıma paralel bir sanallık içermiyor sonuçta Sözlü sınava çıkabiliyorsunuz Skype'la karşınızda hocanız var Yüz cüzesiniz ve sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu o kadar da sanal bir şey değil. Yok yok kesinlikle bir hayli zaten sıkı tutuluyormuş e, sistem. Öbür türlü zaten Ermenice denen o nasıl ilerlenilir bilinmediği için tabii bir hayli e, adı sanal yani hani sanaldan kasıt evet e, pratikte içine girilip e, çıkılan bir bina olmaması ama onun dışında bir üniversitenin gerektirdiği e, tüm ciddiyet ve eğitim seviyesi tutturuluyor. Tutturulmaya çalışılıyor. Evet. Biz de bütün bunlardan güç alıyoruz. Çünkü e, düşünsenize e, ülkemizde hala bir Ermeni Dili Edebiyatı kürsüsü yok. E, dolayısıyla e, kalifiye insanların yetişimi için alternatif dili öğreteceklerin bir kere hani o insan kaynağının da yetişmesi için e, başvurulabilecek böyle e, alanların olmasını bilmek e, bütün sınırları zaten ortadan kaldırıyor. Ermeni'nin olduğu her yerde e, bundan yararlanılacak bir... Ee, Ocak var demek olacak bu. Evet bu mesele Diyarbakır'da da e, bazı görüşmelerde gündeme gelen bir şey oldu. Gerçekten de Ermeni dili ve edebiyatı diyebileceğimiz akademik e, konumunu, akademik unvanını, akademik statüsünü haklı çıkaracak bir kuruluşa henüz sahip değiliz. Kimi üniversitelerimizde Ermenice bölümleri var ama... Bu o biraz önce bahsettiğim başlığa o kadar da denk gelmiyor. Yani Ermeni Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'ne denk gelmiyor henüz. Ee, Ermeni dünyasından o zaman bir, e, bir başka coğrafyaya uzanalım. Ee, İran'da seçimler oldu. Ee, İran seçimlerini e, dünya haberlerimizi e, yansıttığımız, bu aralar özellikle Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından yer verdiğimiz ikinci sayfamızda ee, İran siyasetini e, oradan ve yakından izleyen Cihan Aktaş'ın e, bizim için özel hazırladığı e, analizle e, verdik. E, seçimin bir sürprizi e, Hatemi'nin e, reformistleri kısa süre önce yani seçime az bir süre kala Hasan Ruhani'yi e, aday olarak işaret etmesi oldu. E, ve bu da bir, pek çok şeyi dengeleri değiştirdi. Sonuç olarak da e, biz İran'a müzakere ustası Cumhurbaşkanı başlığıyla duyurduk. Bir hayli büyük krizlerin kilitlendiği bir coğrafyada çözüm için dil bulacağı umudu en taşınan evet. bir lider koltuğuna oturdu. Bakalım şimdi onun batıda cevap bulabilme ihtimalleri ne olacak? Çünkü bu diyalogsuzluğu biraz da... ...pekiştiren batı oldu yani batı önce kendi sanal e, gerekçelerini yaratıyor... ...ondan sonra köprüleri atabiliyor. E, Ruhani'nin bu performansının performansının batıda göreceği yankı daha önemli. Kesinlikle. Ee, İran'ın bölgesel ilişkilerinin iyileşmesi için özellikle Suudi Arabistan'la ilişkilerinin düzelmesi... Belli ki Ruhani'nin önündeki gündemlerden biri olacak. ABD ile zaten e, o incecik pamuk ipliğine bağlı süreç besbelli. E, nükleer enerji politikası değişmesi bile Ruhani'nin e, nasıl bir denge e, öngöreceği, e, Suriye konusunda e, takınacağı ve devam ettireceği siyaset. Bunların hepsi e, önümüzde hem... Ruhani'nin inşasında İran'ın. Hem de İran herhangi bir ülke olmadığı için hepimizi belirleyecek herhalde. Kesinlikle öyle. Özellikle de bu nükleer enerji konusunda Ruhani'nin atacağı geri adımlar ahmet Necat çizgisinden yapacağı sapmalar insanlık için bir hezimet anlamına gelecektir. Çünkü işin o tarafında hakikaten hiç adil olmayan bir e, kilitlenme yaşandığı, Batı hiç adil olmayan bir şekilde kilitledi bu süreci. Eğer o sürecin Aşılabilmesi İran'ın bazı şeylerden vazgeçmesiyle olacaksa bu bütün dünya için kayıptır. Bütün sivil insanlık için kayıptır. Bir diğer kaynayan kazan Suriye'den Agos'un özel olarak yaptığı Robert Koptaş'ın çalıştığı bir haber. Suriye'nin Türkiye sınırında nüfusunun çoğunluğunun yüzde seksenini Ermenilerin oluşturduğu Kesap kasabasında Kasım ayında bir muhalif saldırıdan Türkiye resmi makamlarının müdahalesi sayesinde kurtulduğu üzerine kesabı muhaliflerin saldırısından Türkiye'nin müdahalesi korudu başlığıyla gördüğümüz ve bir hayli yankı bulacağını düşündüğümüz bir haber bu. Evet bu ilginç bir haber oldu ve Robert bu haberi yerel yetkililerle de Kesap'taki yetkililerle de görüşerek kotardı, doğruladı. Sonra Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuştu. Tabi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuda çok açık açıklamalarda bulunmadılar. Çok sarih açıklamalarda bulunmadılar ama e, meseleyi tekzip de etmediler asla. Diplomatik bir dille e, geçiştirmeye çalıştılar fazla açıklama vermeden. Ama belli oluyor ki işte Türkiye'den e, askerler askeri araçlarıyla, cipleriyle gitmişler. Ve hesabı almak üzere olan çatışmaya hazırlanan muhalif ordusunu bu faaliyetinden vazgeçirmişler, kesaptan uzaklaştırmışlar. İki yılı aşkın süredir devam ediyor iç savaş ve e, Suriye'nin aslında diğer bölgelerine göre daha olaysız hayatın sürdüğü e, bir e, yazlık aslında yer e, bu sahil e, kesap bölgesi. Son e, Suriye rejiminin hali hazırda elinde olan son sınır kapısı Yayla Dağı'na çok yakın. O açıdan yakın. stratejik de öneme sahip e, ve buralarda e, Türkiye'nin e, tabii muhalifler içinde gücü yettiği görülen herhalde bir e, ekibine e, karşı. E, i̇majın bozulacağı e, kaygısıyla e, müdahalesi bir hayli çarpıcı olsa gerek. Kesab'ın bir özelliği de bizim e, Türkiye'deki tek Ermeni köyü diye andığımız Musa Dağı'ndaki vakıflı e, köydeki insanların akrabaları olmaları. Oradan göç eden insanlar Kesab'da yaşıyorlar. Yani eski Türkiyeliler, eski Hataylılar şimdi Kesab'da yaşıyorlar. Dolayısıyla sevgili Altuğ Yılmaz da e, durumdan vazife çıkararak ilk şarkımızı e, Kesap'a Kesap, e, evet. seçmiş. E, onu sana bırakayım Fakrat abi. Pekala. Yani. Şimdi bu aşamada biz e, Hasmik Harut yandan Yunan, Kesap dinlisi adlı e, parçayı dinleyeceğiz. Şoagan Ensemble, e, Ermeni halk müziği yapan bir topluluk. E, o topluluğun yönetmeni ve solisti Ermenistanlı müzisyen Hasmik Harut yandan. Kesap nindisi. Ay canım nani, vay canım nani, Satsang with Just not. Radyo Agos'a devam ediyoruz e, manşetimiz üzerinden evet. konuşmaya. Durmuşuz neleri durdurmak için. için diye. E, Edip Cansefer dizeleriyle manşet güzel oldu. E, tuhaftır ikinci yeni e, bütün şairleriyle dirilişin ruhuna çok uyuyor. Ben e, özellikle sosyal medyada e, şiir sevsin sevmesin e, şöyle bir yüreği çarpıp e, Edip Cansefer'den, Cemal Süreyya'dan, Turgut Uyar'dan. Ece Ayhan e, evet, alıntılara izlerim. çok rastlıyorum bu arada. E, tabii bu durma hali e, Gezi Parkı'nın e, özellikle e, son e, polis saldırıları sonrası e, hayat e, fiilen durdurulduğunda, Gezi Parkı olağanüstü hal bölgesi ilan edildiğinde, <gülüyor> e, meydanı kullanılmaz hale geldiğinde ve bütün bunlardan halk kamu e, yararı için diye bir paye çıkarıldığında elde kalan tek eylem biçimi durmak oldu ve e, bir duran adam e, üzerinden e, bin e, tane farklı sesini yapamayacağı çok büyük bir e, tekrar o direniş ruhunun dirilmesine şahit olduk. Çok anlamlı bir şey oldu gerçekten de pasif direniş anlamında e, hiçbir şey yapmadan durmak, bununla bir mesaj vermek, o mesajın algılanması, o mesaja katılım, ...dalga dalga yayılması... ...orada da bir duran adam... ...burada da bir duran adam veya bir öbek duran adam ya da duran kadın ya da, ya da duran, duran bebeler <gülüyor> kadın çocuk tabii tabii, tabii. <gülüyor> benim için yani tüylerimi diken diken eden şeylerden biri de bu duran adamın bir eylem biçimi olarak durduğu saatler geçtikten sonra belli olup Taksim Meydanı kalabalıklaştıktan sonra gecenin herhalde ikisinde üçünde ikinci durulacak mekan olarak Osman Bey'de bizim gazetemizin önünde Hırat kaldırımda yere serildiği yerin seçilmesi oldu. Üçüncü yerde madımak oldu. Dolayısıyla hani acı nerede olmuşsa ve neresi çözümsüzlüğe mahkum edilmişse orayı sanki böyle bir mimledi insanlar durarak oraya baktırdım merkezden öyle planlamış olmasınlar. Karin kadar. E öyle kaçtı. tabii yani bir şu saatte mihraklar. de oraya gidin. Tabii hatta organize ediyoruz. Organize Kaç kollu yani. çalışıyoruz da hani de, yani açık etmeyelim. Merkezi ya. çıkaramadık yani. <gülüyor> Dış odaklı olduğundan merkez daha merkezini ya, Merkez kalp mi böyle? Merkez kalp. Bir, evet. Merkez akıl, evet. merkez kalp. Ee, ve ben hani bunca zaman hakikaten sen de içindesindir. Ne etkinlikler olmuştur, ne konferanslar, ne katılım e, örgütlenmeleri için çalışılmıştır. Ne etkinlikler elimizde patlamıştır. Bir türlü çünkü çok e, şaşalıdır ama gerekliliği kadar katılım olmamıştır. Şimdi bak sen e, şu işi. İnsanlar öbek öbek duruyor. E, yetmiyor. Bir de e, geceleri türlü çeşit parklarda, e, antik forumlar, Yunan'ı aratmayan forumlarda... Forumlar karşımızdalar. saatlerine baktığınızda <gülüyor> ne kadar süren forumlar, 2'lere, 3'lere, 4'lere kadar. Yani nereden baksan gerçek üstü geliyor. Ama hani bir yandan da işte içinden geçtiğimiz günün en sıradan şeyiymiş gibi yaşanıyor. Çok çok çok acayip bir hal-i ruhi. İnsanlar bütün e, olmasını istediklerini, hayata geçiremediklerini şimdi o forumlarda tartışma konusu yapıyorlar, görüşüyorlar. Daha geçen gün kurtuluşta bir ara sokak içerisinde küçük bir parkımız var. Çocuk parkı. Ee, orada bu forumlardan bir tanesi düzenlendi. Çok büyük bir katılım yoktu. Yani işte yüz kişi civarında insan ama konuşulan konulardaki çeşitlilik o kadar ilginçti ki, o kadar ibret vericiydi ki ve genellikle de Türkiye'de ne iktidardakilerin ne muhalefettekilerin asla gündemine girmeyen ama hayatımıza son derecede değen noktalarda Öyle ilginç görüşler ileri sürüldü ki. Bun, bütün bunları dolayısıyla örgütleyebilmek e, mümkün değil. Kimsenin, Kimsenin harcı, harcı değil. değil. Kimsenin Aynen. harcı değil. E, biz de e, durumdan vazife çıkarıp bir miktar şu. Ermeniler nerede dursun e, diye sormadan da edemedik. Hani Biraz önce konuştuğumuz e, noktaya da çok bağlı. E, bir yerde bu kadar güçlü bir direniş varsa e, ondan e, vatandaş olduğumuz e, ülkeye Dair olarak tabii yer alırken ama kendi içine dönüp kendi toplumun adına da bir düşünüp silkinmemek bir dakika hani burada türlü çeşit sıkıntılar varken hangi e, kurumun kimin karşısında neyi göstererek neyin düzelmesini isteyerek, i̇steyerek. dururduk acaba e, diye açıkçası e, sorma gereği hissettik. E sanıyorum ki bu gezi eylemleri e, bütün toplumla artık yeni şeyler düşünmeyi ima edecektir ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Duyarlılık e, değişime uğrayacaktır. Demokrasiye açılan, katılımı e, teşvik eden bir etkinlik oldu gezi eylemleri. Ben özellikle Kurtluş sokaklarında şu geçtiğimiz pazar günü yaşananları aklım hafızalam halen almakta zorlanıyor. O etliye sütliye karışmayan siyasetle ilgili olmayan ev kadınlarının böyle politize olmalarını polis çocukları kovalarken çıkıp tepki göstermelerini polise bağırmalarını direnişçilere, direnişçilere yardım, etmelerini. yardım etmelerini herkesin apartman otomatiklerine ısrarla basıp çocukların ihtiyaç varsa apartmanlardan içeri geçmelerini kolaylaştırmalarını aklım almıyor gerçekten nasıl politize olabildiler işte e, o bütün biriktirdikleriyle oldular. Çünkü politika çok e, günlük hayata dair bir şey. Bakmayın işte makro politika siyaset dünyası olabilir ama hepimizin e, günlük sıradan hayatında e, damla damla biriktirdiğimiz her şeyin bir tezahürü. Siz ekranlardan konuşurken işte marjinaldirler, teröristdirler e, şudur budur gizli örgüt üyesidirler diyebilirsiniz ama sokakta çok gerçek bir şey var. 17 yaşında bir çocuk ya da 19 yaşında bir televizyon muhabiri 22 yaşında karşısında da onu tepelemeye çalışan bir manga polis. Bu çok gerçek bir şey. O da kimden yana duracağını insanlar belirliyor. Dördüncü kattan plastik sandalye atıyor polisin kafasına. E, çünkü işte hayatta yatıyor. Hayat yani hayatın gerçeğine de baş edebilecek hiçbir yalan yok aslında. Evet. E, İç sayfalarımızda da bol bol bu konunun çeşitli ayrıntılarına yer verdik. Uygar Gültekin arkadaşımız Gezi'nin Günah Geçisi Twitter başlığıyla sosyal medyaya hat bildirmek üzere yapılması planlanan olan önlemleri, önlemleri ele aldı. İşin uzmanlarına danıştı. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Mutlu Binar ve Bilgi Üniversitesi'nden Doktor Özü Uçkan. Tabi hani uzmanı olsan da... Onun dışında e, olmasan da hani bilinen şey sosyal medyayı ve e, hükümetin bu politikalarının aslında e, gideceği fazla bir yerinde kalmamış olması. Yani e, aklın yolu bir vatandaş nasıl hissediyorsa aslında işin uzmanı da aynı şeyi söylüyor. E, doğrudan e, sosyal medyaya denli yapılabilecek bir düzenleme Akıllara ziyan denense bile. Evet yani e, sosyal medya artık e, gerekliliğini öyle bir kanıtladı ki e, yandaş medya sayesinde artık sosyal medyaya uyan, uzanan her el tepkiyle karşılanacaktır. İnsanların haberleşme özgürlüğüne müdahale olarak alınanacaktır. Peki e, burada o zaman e, müzik devreye girsin. E, müzik bütün bu sürece zaten e, bol bol e, eşlik ediyordu. Ee, kumdan Kalelerden e, Gök Anlamı dinleyeceğiz. 92'de kurulup 98'de dağılan e, rak topluluğunun Denize Doğru albümümden ve aslında yine Edip Cansever'in e, çok sevgili bir şiirinden. Güğün avlusunda kimler dolaşır bu ışık selinde bu ayazmada binlerce çocuktan biri güneş binlerce çocuktan birer ateş. İzlediğiniz ve teşekkür ederim. I yeah. can't. Altyazı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 Pazar akşamları 8'de açık radyoda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 E, Radyo Ağustos'un en keyifli kısımlarından biri e, bizim birbirimizle karşılıklı sayıklamalarımızdan çıkıp sosyalleştiğimiz bölüm e, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı e, Profesör Ali Akay kırmadı bizi geldi hoş geldiniz hoş bulduk. E, Zeynep Ekim elbaşı arkadaşımızın sizinle yaptığı söyleşiden hareketle başınızı belaya sokup buraya getirdik sizi. Rica ederim. Ama tabii hazır bulmuşken aslında söyleşinin kendisine sığmayanlardan devam edebiliriz. Çünkü malum Gezi Parkı direnişi diye adlandırdığımız bu olağanüstü günler sürmeye devam ediyor ve olağan bir akışmışçasına sanki akmaya devam ediyor. E, oralarda da e, hayatın içinden geçerken durup mesafelenip e, bir dakika ne oluyor burada tuhaf ve değişik şeyler var e, diyebilenlerin sesine ihtiyaç var. E, biz tam bu sayıyı çıkarırken son polis saldırıları sonrası e, yepyeni bir eylem biçimi olarak bir e, duran adamın şahsında farklı bir... E, ...süreç daha başladı ve ondan sonra dalgalar halinde devam etti. Dolayısıyla belki e, oradan denli e, biz de yürüyelim. E... Özellikle de hocam e, çok farklı bir e, açısından meseleye yaklaşıyor. E, sanat sosyolojisi anlamında bütün bu süreci yorumluyor. O bağlamda da söyleyecekleri şeyler... Ee, pek çoğumuz için gerçekten politik e, itiş-kakış içerisinde ayrı bir bakış açısı, ayrı bir değerlendirme, ayrı bir anlamlandırma e, içeriyor. Onun için çok e, değerli buluyoruz sözlerinizi, yaklaşımlarınızı, yorumlarınızı. Biz duralım, sizi dinleyelim. Yani e, duran adamdan itibaren e, sanat ve e, bu durum arasındaki ilişkiyi e, açalım diye anladım yani soruyu. Bir miktar öyle ama hani e, bir miktarda aslında e, şu e, birdenbire e, günlük hayatın içinde hepimiz e, o e, eylemci haline büründüğümüzde ve bu sanatın e, sanat aracılığıyla ifade eder olduğunda e, tırnak içi o sanatçı bir hali değişikliğe uğradı. Ee, sanatçı eylemciler, eylemci sanatçılar ortalığı kaplar oldu. Ee, sizin alanınızda olduğu için aslında buradan e, görmeyi çok arzu ediyoruz. Aslında e, Türkiye'de 1990'ların başında e, sanat e, bir e, başka türlü yapılmaya başlandı. Yani Türkiye e, kendi işte akademi mimar Sinan Marmara, tatbiki çizgisinin getirmiş olduğu bir ressamlar dizisinden oluşan bir sanat tarihimiz var, biliyoruz. Ama 90'lı yıllar sanatçıları onunla, yani bu gelenekle kopan bir şeye girdi, yapıya girdi o zamanlar. O da 90'lı yılların başından itibaren bir, Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un değişik bir hale gelmeye başlaması, yani 90'lı yıllardaki 89 sonrası Berlin Duvarı sonrasındaki e, o zamanlar Bavul Turizmi diye adlandırılan bir e, hızlı geçişlik alanı olan bir İstanbul. E, diğer yandan e, sanat ilk defa 1991-92 yıllarında sanatçılar daha doğrusu e, sosyal teoriyle karşılaştılar. Yani sosyal teori e, bir şekilde Marksizm olarak vardı belki ama. Ee, özellikle 1990'lı yıllar Türkiye'si yeni bir e, felsefi yahut sosyolojik bir söylemle karşılaştı ki bu da e, işte e, felsefe tarihinde postyapısalcı diye adlandırılan bir e, düşünürler grubu. Yani Foucault, Deleuze, Baudrillard Guattari, e, Lyotard, postmodern durum vesaire gibi bir takım e, başka türlü e, bakma imkanları ki bu e, filozoflar arasında özellikle e, Gilles e, burada bahsetmiş olduğum e, Ağustos'taki konuşmada e, yaratı şeyin bir direnme biçimi olduğunu söylemesinden yola çıkan bir yaklaşım. İkincisi Baudrillard'ın simülasyon e, dünyasına bakışı. Bütün bunlar öncelikle e, sanatın e, bir siyaset teorisi, sosyal teorisine girmesiyle başladı. Aynı zamanda bu sırf İstanbul'da olan bir hareketin e, benzeri Berlin'de 92 yılında Tek Zürkuns Dergisi'nin kurulmasıyla ortaya çıkıyor. Yani sanat tarihini tartışmayı bırakıyorlar ve sosyal teori sanatın tartışma alanının içine girmeye başlıyor Diyor ki o günden bugüne sanatçılar çok eğlenceli bir hareketle eserlerini yaptılar. İkincisi tabii Türkiye'de özellikle 85 yılından belediyorum ben medyanın, gazetelerin radyonun, televizyonun almış olduğu hal, bu e, olaylar sırasında ortaya çıkan vaziyet, sanatçılar bunun çok yakın zamanlarda dan biri e, farkındalar yani son 20 yıldır çok farkındalar ve özellikle sanat yapma biçimi bir e, temsiliyetten e, çıkıp bir tür ifade biçiminin ve iletişim biçiminin parçası olmaya başladı ve sanatçılar birçok yerde özellikle e, malzemenin değişmesiyle, yani videonun, fotoğrafın e, çok kuvvetli bir şekilde bu sanatlara girmesiyle birlikte enformasyon taşıyan e, reporterlar olmaya başladılar. Yani eğer bu sosyal medyada biz hepimiz birer gazeteci, bir reporter haline gelmişsek, yani Bodry Yarın bir şekilde söylemiş olduğu hepimiz öyleyiz. Yani Facebook'un başında, Twitter'ın başında e, eğer barikatta değilse e, eylemci herkes. Ee, birbirine haber yayıyor, enformasyon yayıyor ve bu şekilde e, ordu oraya kımıldamalar oluyor şehrin içinde ee, kalabalıklar kımıldıyorlar, ee, bedenleriyle kendilerini ifade ettikleri gibi e, enformasyon dağıtarak da ifade etmeye başladılar. Bütün bunlar sanat pratikleri aslında yani birçok sanatçı e, medyanın vermediği birçok haberi bütün biyenellerde son işte 15 yıldır takip etmiş ettiğimiz şekilde e, bunları taşıdılar. En son Dokümenta, geçen sene yapılan Dokümenta mesela bir e, e, Lübnanlı bir sanatçı, Mabem Mühwe, e, Mısır'daki e, bu ahir eylemin sırasındaki görüntülerin üzerinden bir çalışma yapmıştı. Valit Raat, 2002 yılında iki dokümenta evvel yine Lübnanlı bir sanatçı, e, Atlas Group adı altında bir çalışma e, e, Senatçı'nın iniciatifi bir tek başına e, o iniciatif taşıyordu ya yani bir kişi, bir grup gibi çalışıyordu. Bir türlü Guatteri'nin söylediği gibi hepimiz birer e, sürüyüs dediği gibi e, çoklu e, kimliklerimizle biz bir grup haline geliyoruz ve Atlas grupta böyle bir grup. E, Türkiye'de bunun e, bir sürü örneği var. E, yani. Oda projesi zamanında bunu yaptı. Seza Peker'in park çalışması aynı şekilde bu park meselesini gündeme çok sıklıkla getirdi. Birçok videocu, Can Altaylı işte Ankara'daki o sokak meselesini fotoğraflarıyla gün taşıdı. Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Bütün bu pratikler bugün bizim, sanatçı olmayan bizlerin pratiği haline gelmeye başladı. Bu mesela ilginç bir şeydir ki. E, sanatın yapma biçiminin e, değiştiği ve dolayısıyla sanatçıların çoğunun bu elebin içinde olduğu bir e, ortama girmiş olduk. Yani e, gezi parkı, direnişinin başında e, yani diğer e, siyasi partiler e, bu işin içine girmeye e, çalışmaya başlamadan önce e, içinde çokça sanatçının bulunduğu bir hareket olarak başladı. Yani bunu söyleyebiliriz. Ve aslında iki şey açığa çıktı değil mi? Yani bir medyanın e, zaafı, e, ne kadar e, gündem dışı kalışı. Zaten sizin deneyimlediğiniz ama pek çok kişinin haberinin olmadığı, yani sanatı e, görmedikleri noktanın, şimdi hayatı da görmedikleri haline gelip e, iki, ikili sağlaması. E, Tabii de şu da var, burada söyleyeyim. Demin başladığım ama bitirmedim. Sanatçılar, yani bu tip sanatı yapanların çoğu, ...medyanın bu durumunu çok yakından takip ettiler. Yani <gülüyor> medya ne yaptı? Bildiğimiz 90 öncesi bir takım isimleri... ...müzayirleri, fiyatları... ...ne kadar pahalı olduklarını vesaire gibi... ...yahut da halkla ilişkilerin yazdığı... ...bir takım kurumların halkla ilişkiler... olurunu yazdığı... ...haberle de haber yaptılar. Ve bu tip sanatçılarının çoğu... ...ya çok az haber yapıldı... ya da hiç yapılmadı. Yani medya... İşini yapmamaya başlamıştı zaten sanatlara baktığımızda. Bugün bu sanatsal eylemin parçasının da aynı şekilde gözlerini kapatır bir hale geldi. Çünkü bu sefer başka bir şey vardı. E, tepeden inme bir e, sansüre uğrayan medya vardı. E, tabii bir de şunu düşünüyorum ben. Sanat muhakkak ki e, bir düşünce üretimidir, bir düşüncenin deşavurum halidir ama bazen de olayın kendisi sanat eserlerine yol açıyor. Sanata demesek de sanat eserlerine yol açıyor. Bunu söylerken gözümün önünde gazetelerde çok gördüğüm o simgeleşen kare var. Kırmızı elbise giymiş, kollarını iki yana açmış bir kadın o tazikli suyu göğsüne alıyor. O kadın aslında da bir sanat performansı için bu hareketi yapmadığı ama çıkan sonuç o kare, o yakalanış anı, suyun var gücüyle, tazikiyle o göğsüne çarpması müthiş bir sanat eseri çıkardı ortaya. O şimdi artık bir sanatsal ürün oldu, performansa dönüştü. Performans kelimesi de belki bütün bu eylemlerin içerisinde çıkabilen bir şeydi. Biz modern dansçılara modern dansçı dedik Bugün e, duran insan bile başlarken bir performans sanatı, ...ifadesiyle de tanımlandı birçok yerde... ...bir performans sanatçısıdır derdi... ...ya da o da bir sanat eylemi oldu... ...durup... E, e, ...ellerini pantolonun cebine sokup... ...çantası ayaklarının altında... ...hareketsiz... ...birkaç saat, altı, sekiz saat falan durmak... ...başlı başına bir performans zaten. Evet yani son dönem sanatlara baktığımız zaman... ...performans e, sanatı... E video ve e, fotoğrafın yanında yer almaya başlayan bir yeni bir e, sanat biçimlerinden bir tanesi zaten ama e, çok iyi yapıldığı zaman e, performanslar çok önemli. Tabii tek farkı belki buradaki şeyin happening ve performans arasındaki bir ayrımdan bahsedebiliriz. Hı hı. Yani e, birdenbire vücudun kendi kendine ifade etme biçimi önceden kurulmamış haline happening diye bir e, kavram e, kullanıyor sanatçılar. Yani Kurulmamış hali, o polarını e, açan, e, hı hı. göğsüne bütün o tazikli suyu alan kızın daha önce böyle bir kurgusu yok. Ama performanslar genelde kurgunun parçası. Yani metinleri yazılıyor, yani tiyatro gibi. Evet. E, ve metinlerin üzerinden aynısı e, her seferinde tekrar ediliyor. E, o bakımdan belki de hani bu e, happening e, kavramını e, kullanmak e, sanatsal açıdan e, daha, daha e, şey isabetli olacak. Daha Ali Akay'la söyleşimize bir miktar Gezi Parkı'nın içinde ortaya çıkan alternatif... Kimlik e, politikalarına verilen yanıtlar üzerinden belki bir, biraz da sanatın e, siyasi kısmıyla devam edeceğiz. Küçük bir e, şarkı arası yapalım. Şarkımızda zaten sürecin parçası e, Hüsnü Arkan'dan gelecek. 93-2010 yılları arasında Ezgi'nin günlüğü grubunda solist olarak yer alan edebiyatçı ve müzisyen Hüsnü Arkan sözleri ve müziğiyle Gezi Direnişi Şarkıları külliyatının en güçlü şarkılarından birini yaptı. Bugün üstünüzden bir rüzgar geçiyor Kapar götürür bütün yalanları Siler süpürür büyük kibirinizi Eğilin eğilindiriyor Bugün üstümüzden Bir rüzgar geçiyor Kapar götürür bütün yalanlar eğilin, eğilin Siler, süpürür büyük kibrinizi eğilin, eğilin Burası orası değil artık efendi Oralı buralı değil bu haziran Yalnızca sevdadır, yalnızca sevdadır ayrır geçiyor yanar tutuşur elden ele geçer elin eğilin sizler süpürün büyük kibrinizi eğilin eğilin Orası değil Artık efendi Oralı buralı Değil bu haziran Yalnızca Sevda Yalnızca Sevda. Günaydın güneş, günaydın çapulcu. Bir ilkiyaz sabahında uyanan bütün çiçekler birleşti. Gezi Parkı'nın gösterdiği şeylerden biri de daha öncesinde sizin yine söyleşide vurguladığınız onur yürüyüşleri olsun, ranting yürüyüşleri olsun ortaya çıkmış olan... Ee, o karışık kimliklerinin dışında yan yana birlikte var olabilen insanların koyduğu e, eylem biçimi. Ki ona biraz önce bahsettiğiniz gibi e, siyasi partiler flamalarıyla katılmaya kalktıklarında e, bir hayli dışarlıklı kaldılar. E, ben çok olumlu buluyorum tabii bu e, dışarlıklı e, kalışlarını. E, bu hareketin kendisi e, kimlik politikalarının siyasette gördüğümüz o ayrıştırıcı diline alternatif ne koydu ortaya ve daha nelere tahvil ederek ilerler şimdi son 20 yıldır Türkiye özellikle postmodern durum söylemi içinde sınıfsal bir analizden kimlik analizlerine doğru gitmeye başladı ama yani şöyle söyleyeyim bahsetmiş olduğum bu düşünce dünyası içinde kimlikler çok arkaik bir bakışa sahip her zaman ee, onun için demin söylediğim şey hepimiz bir sürüyüz derken hiçbir kimliğe bağlı değiliz hiçbirimiz. Yani bizim bireyselliğimiz bile sürekli değiştiğimiz, duygularımızın değiştiği gibi kimliklerimizin de çeşitli şekillerde değiştiği bir insan biz bizler. Ee, o bakımdan şunu söyleyebiliriz. Kimlik politikaları zaten Türkiye'yi ve bütün dünyadaki her e, milliyetçi, etnik veyahut dinsel, cinsel e, vesaire yani bütün bunlar e, içinde bulunmuş olduğumuz e, düşünce dünyasının e, parçası değil zaten. E, yani özellikle 90'lı yıllar söz konusu olduğunda e, bütün bir etnik kimliklerin nasıl Yugoslavya örneğini aldığımızda mesela nasıl bir takım e, soykırımı e, hareketlerine doğru gittiğini bize e, gösterdi. Bunun e, tarihi pf, moderniteyle başlayan bir tarih. Daha evvel e, yani antropologların çalışmalarına baktığımız zaman savaşlarda belli sayıda insan öldüğü zaman pf, savaş duruyor. E, bu modern toplumlarda imha, topyekün imha hareketleri e, başladı. Daha önce bu e, büyük e, kıyımlar bir etnik e, veyahut e, dini e, kıyımlar yani 16. yani 1600'lü yıllar öncesinde 1656 Nantes mesela şey esidir protestan kıyımdır e, Fransa'da Buradan başlayan bir tarih var karşımızda e, ama bu demek değil ki e, aynı zamanda bir devletin ortaya çıkmasıyla modernite bu e, kıyımları ortaya çıkartay devletler başından beri var. E, Problem devletin e, meselesi değil. Tam tersine e, devletin düşünüş ve kendini ifade etme biçimlerinde e, bunlar e, farklılıklara uğru uğruyor. Şimdi kimlikler dediğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza? Sen bendensin, o benden değil. Sen benden değilsen sen birin düşmanımsın. Yani bütün bir e, hukukta şeysi... E, işte haklı savaş ve e, bağımsızlık savaşları için haklı savaş dendi. E, emperyalist savaşları için de haksız savaşlar dendi. Onun, onun gibi haklı kimlikler ve haksız kimlikler, egemen kimlikler ve e, ezilen kimlikler şeklindeki bütün bir tarih bize öyle bir şey gösteriyor ki e, iktidarı ele geçiren bir kimlik her zaman egemen haline gelip birbirlerini e, temizleyecek. Bu modernitenin e, tarihi bizim için. Ama bugünün özellikle basitmiş olduğumuz Franttil Güruşu olsun 68 Paris 68 olsun işte kompendi e, için e, Alman Yahudisi e, meselesiyle e, hepimiz bir e, Alman Yahudisiyiz söyleme aynı Franttilimiz Franttilinkiz e, dendiği gibi hepimiz bir e, e, İstanbul Ermenisiyiz dediğimiz gibi e, kimlikler bize dışarıdan verilen şeyler dünyamızda olmayan şeyler ne yaptılar bunu Avrupa'da Bilmiyorum zamanımız var mı böyle açmaya ama ben Maalesef. fazla e, şeye girdim ya, zor bir şeye girdim galiba. Maalesef. Onun için toparlayarak şunu söyleyelim. Bütün bu hareketler içindeki en azından şunu söyleyeyim. E, ayın galiba 30'unda bir onur yürüyüşü olacak. Hı hı. Onur yürüyüşünün e, son iki senedeki hali gibi bu senede zannediyorum ki çok daha kuvvetli bir şekilde sadece e, LGBT kimlikleri değil sadece trans kimliklerdi ki trans kimlik zaten ...bütün bu kimlikleri bozan bir şey. Queer tehayül diye bir kitap çıktı bilmiyorum ama... ...öberimiz evet, oldu var. mu? Burada kimliksizleşme meselesi çok önemli bir şekilde... ...önemli bir vurgu. Bu 30... ...Haziran'daki yürüyüşte... ...zannediyorum bu çok daha kuvvetli bir şekilde... ...oçağa çıkacaktı. Nitekim adında zaten direniş koydular... ...ve hep beraber bu süreç orada devam edecek. Evet. Kusura bakmayın sizi e, le, sohbete doyum olmaz ama e, süre kısıtlamaları buna engel. E, ayağınıza sağlık tekrar bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz ve bütün bu sürecin devamını diliyoruz. E, şarkıyı da ona göre sizden rica ederim. Sayın ama ben de e, onu belirteyim ki hakikaten e, sohbete doyum olmamıştı. Güzel de bir açılımın içindeydik ama süremiz bizi mağdur ediyor. E, şimdi Maria Faranduri'den Ay Karmela'yı dinleyeceğiz. İspanya Savaşı'na ilişkin Kolektif hafızada da şarkıların... ...önemli bir yeri var. En çok bilineni aslında 19. yüzyıla ait... ...bir halk şarkısı olan ama iç savaş sırasında... ...yeni sözlerle... ...yeniden söylenmeye başlayan... ...Franco'nun faşist ordusuna karşı savaşan... ...cumhuriyetçilerin dilinden düşmeyen... ...ve yalnızca İspanya'da değil... ...bütün dünyaya yayılan... ...El Paso del Ebro adıyla da bilinen... ...müthiş bir şarkı... ...Yunanistan'ın muhalif protest müziğinin... ...efsanevi seslerinden... ...Maria Faranduri'nin yorumuyla... ...diyen o düşmüş Altın Yılmaz... Orde los traidores. Luma, luma, luma, luma, luma, luma. Lo descarga su aviación, ay, Carmela, ay Carmela. Luma, luma, luma, luma, luma. Lo descarga su ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada puede en bomba. Pero nada puede en bomba. Donde sobrevive Corazon, Carmela, ay, Carmela. Donde sobrevive Carmela. smui rabbioso rompara rompara rompara contrattacco per i combattimo per combattimo Radyo Agos Radyo Agos'un bu bölümünde bir miktar yine Gezi Parkı'nı konu alan iki yazarımızın e, yazısından ve ondan sonra da Pakrat abi senin e, biraz Amet e, Kürt konferansına dair izlenimlerinden devam etmek istiyoruz. E, gerek Robert Koptaş gerekse Yetbardan Zikyan e, bu hafta e, tabi yine e, Gezi Parkı ama Gezi Parkı'nın arkasında siyaseten gösterdikleri üzerinden evet. kurmuşlardı yazılarının. Bu hafta, ve özel... bu hafta Baskın Orhan'da, Vahakın Keşişyan'da, Avannes Keş... Kılıçdava'da hepsi de aslında bu temayla ilgili yazmışlardı. İstisnasız evet. tabi. Bu ikisini seçmemizdeki neden bir miktar birbirini tamamlayacak şekilde muhafazakar kesimin bu 28 Şubat travması ve o, o travmadan denli e, karşıya bakıp e, okumaya çalıştıkları e, eğilimin hareketin direnişin kendisini de e, bir tür e, yeni darbe e, olarak e, görme alışkanlıkları ve bu ve Manipülasyonları aynı ve onun tabi e, basına yansıması e, türlü çeşit e, işte gönül indirilen her tür eylem biçimi ve bu arada ama e, esas da çok temel bir şey yani o iki arada bir deede sıkışmışlık üzerinde ee, Gezi gençliğinin kendisinin e, ifade ettiği alternatif sesi yani bu iki blok arasında o olmayacağız. Hayır efendim yani şu hani kimsenin askeri Tabii, olmamaktan kimsenin çıkan askeri e, olmamak. sesi ıskalamaları. Ee, Yetvard e, özellikle İlla bir e, ulusalcılarda da muhafazakarlarda da bir e, dinamiği anlamak üzere kışkırtan mutlaka bir e, bir şey olmalıdır, bir soy olmalıdır. E, şu e, iç mihrak, dış mihrak e, meseleleri üzerinde durmuş ve aslında refleks olarak e, ne kadar karşısında durulan şey varsa onların e, alıp e, kullanıldığından bahsetmişti ki analizleri açısından e, çok çarpıcıydı. Çok yerinde bir teşhitti evet. Robert ise özellikle Skytürk'te katıldığı programda hani format gereği bir yanda direnişler, o karşıtlıklar üzerinden baktığımızda biz üçümüzde yani direnişi savunan ekipte ne kadar farklı şeylerden bahsedersek bahsedelim. Karşıdaki blokun sürekli bu 28 Şubat Cumhuriyet mitingleri başörtü karşıtlığı üzerinden bu yeni süreci de öyle okuma gayreti. Ee, oldu ee, ki aslında bu e, Müslümanların çoğunluğunun son olaylar karşısındaki tavrını e, yansıtıyordu diyor. Ama hani e, bir de e, tatlı benzetme yapmış bu babalarının öldüğünü kabul etmeyen, büyümek çocuklar, istemeyen evet. çocuklar meselesi. Evet. Ki aslında bir miktar haksız yere bu çocuklarımız, yavrularımız diye aşağılanmaya, küçük gösterilmeye çalışılan o çocukların... Çok, çok çirkindi o. Değil mi? O cimneleri çok çirkindi. Yaş ortalaması 28 olan bir kitleye yavrucuklar, çocuklar, evinize giden, gidin, sıcak evinize aldın. Ondan sonra tabii annelerin meydana çıkması Çıkıklar. o yüzden muhteşem oldu. Yani bunların hangi birini anlatmak lazım bilmiyorum ve bütün bunları biz... ...yaşaya yaşıya geldik. Ya inanılmaz bir şeydi. Hani o, o bağlamda çok hoş bir tweet hatırlıyorum. 30 metreden attığı terdiği tam isabet ettiren anneler geldi... sıkı durun diyorlar. Tabii yani anne şerrinden korkulması <gülüyor> diye bir şey vardır dünyada. Ee, bütün bunlar olurken tabii bir miktar böyle süreci hala arka planda kalmış gözüküyor ve sen o işin tam merkezinde Diyarbakır'a gittin. Diyarbakır'da Kuzey Kıbrıs'tan Birlik ve Çözüm Konferansı, Konferansı başlığıyla evet. bir buluşma yaşandı. İlkinin devamı ikinci toplantı. Biraz orayı dinleyelim de. Süreçler birbirinin içine girsin. Evet, bu Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla toplanan konferanslar dizisinin ikinci aşamasıydı, ikinci basamağıydı Diyarbakır'daki buluşma. İlginç bir buluşmaydı şu yönüyle ki. Kürt siyasi hareketinin e, geniş bir yelpazesi orduluğunu e, çok gerçekçi olarak orada gördük. Çok somut olarak orada gördük. E, genellikle Kürt siyasi hareketi ya PKK ile açıklanmaktadır ya e, BDP ile açıklanmaktadır e, ya da Kandildağ ile veya İmralı ile bunların dışındaki e, pek çok siyasi hareketin de dahil olduğu bir e, konferanstı toplanan. 250'ye yakın delege vardı. Farklı sesler söylediler ama ortak vurgu hep barış sürecinin desteklenmesi yönündeydi. Ee, silahsızlanmanın desteklenmesi, silahlı çatışmanın son bulması yönündeydi. Ama e, kulislerdeki e, ifadeler biraz farklıydı bundan. Şu anlamda farklıydı. Kaygı çok fazla ifade ediliyordu kulislerde. Öbür tarafta hı hı. barış sürecine inanç vurgulanırken, Kudüslerde tereddütler daha çok dile getiriliyordu tereddütlerin sebebi de şu bir yandan gerillalar sınır ötesine çekilirken onlardan boşalan yerde kale kol diye ifade edilen yeni karakolların yapılması yeni korucu kadroların ihdas edilmesi Diyarbakır askeri havaalanından gözlemlenen hareketlilik mütemadiyen biz de tanık olduk o 3 gün boyunca mütemadiyen havada bir helikopter hareketliliği var Nitekim bugünkü gazetelerde haber olarak var ki içinde komutanların olduğu bir helikopter e, geri çekilme sürecindeki PKK'lilerin makine lütfak ateşine e, hedef olmuş. E, birkaç mermide isabet etmiş galiba helikoptere. Yani e, çatışmaya zemin hazırlayacak bir atmosfer de bir yandan kotarılıyor. Bir yandan başbakan bu e, çözüm sürecine uygun bir söylemi bir türlü ifade edemiyor tam tersine bir daha bölücü başı falan gibi ifadeler Kullanıyor Gezi Parkı'ndan yola çıkarak. Bütün bunlardan ötürü gene kulislerde Gezi Parkı'na bakışta da ciddi e, kafa karışıklıkları diye ifade etmek gerekir. İnsanlar orada da tam konumlandıramıyorlar. Yani bununla çözüm süreci arasındaki irtibatı ilişkiyi sorguluyorlar. Oraya yapacağı olası etkileri sorguluyorlar kafa karışıklığına yol açan önemli bir etken olarak Hı. görünüyor Gezi Parkur'da. Oradaki direnişi, oradaki hareketi heyecanla destekliyorlar içten içe. Ama bir yandan da olası sonuçları onlarda yeni kaygılar yaratıyor. Acaba süreci baltalayan bir etkisi olabilir mi? Kesintiye uğratan bir etkisi Maalesef olabilir mi gibi? Maalesef provokasyonlara çok açık, her tür küçücük böyle kıvılcımlara çok açık günlerden de geçiyoruz. Özellikle deneyimli olanlarımız ülke tarihi konusunda. O içten içi sanki böyle bir hayvani içgüdüyle hissediyor bunu. Dilleriz o yüzden. Hep de bütün bunlar olurken tarihe göndermeler yapılıyor. Hı hı. Tarihe gönderme yaparken de altı çizilen noktalardan birisi... Türkiye'de siyasi aklın, belki de Türkiye'den de önce Osmanlı'dan da önce Bizans'tan beri kurgulanan bir şekli var. Roma İmparatorluğundan beri kurgulanan bir şekli var. Hep bastırmak üzerine. Bugüne kadar hiç e, çözüme e, varmak, uzlaşmak, e, anlaşmak, barışmak e, yer etmemiş bu toplumun kültüründe. Şimdi böyle bir şey ilk defa deneniyor. Bunun... E, Şüpheleri de var yani acaba bir daha kandırılacak mıyız diye. Çünkü geçmişte örneğin Dersim'i hepimiz bir e, ayaklanma olarak, isyan olarak okuduk işte. Dersimler isyan etti, devlet isyanı bastırdı. Ama sanki devletin e, akılında birilerini isyana mahkum etmek, isyana mecbur etmek, isyan ettikten sonra da var gücüyle, o hareketi var, bastırmak var. gibi bir pratik var. Biz bunu Ermeni tarihinde de birçok olaydan biliyoruz. Ve hep isyan etmek o şiddetin gerekçesi olmuş. Şimdi de acaba aynı noktaya doğru evrilebilme ihtimali var mı kaygısı? KCK zaten... tutuklularının tutukluluğunun halen büyük oranda sürmesi, e, beklenenden, öngörülenden çok az tahliyeler olması büyük kaygılar yaratıyor. Dileriz bütün bu kaygıları boşa çıkaracak denli oyunların ifşa olduğu bir süreç olur artık ve e, yeterince hani kotamızı doldurduk zaten kötü gün kotamızı. Maalesef çoktan doldurduk. Ee, yine bir şarkıyla devam edelim. Ee, Armenian Jazz Band e, söyleyecek. Çalışmalarını Armen Hünsiant'ın yönetmenliğinde sürdüren Ermenistan Devlet Jazz e, Orkestrası bir halk şarkısını jazz düzenlemesiyle icra ediyor. Orkestranın 2002'de çıkan albümünden Ninar. lakar of çölför na Biraz daha genişçe gönlümüzden geçtiği gibi konuları ele alma lüksümüzü bize sağlayan orta sayfamızda yine e, Gezi Direnişi'nden hareketli. Kentleri için, e, topraklar için, yeşillikleri için e, diye yola çıkanlardan hareketli. E, ziraatin, toprağın, ormanın e, en büyük emekçilerinden e, eski ustaları, Ermenileri bir hatırlatma yapmak istedik. Eski bilim adamlarını. E, bütün bunları biliyor muydun sen Pakrat abi? E, hayır oradaki bütün isimleri bilmiyordum. Bir kısmını biliyordum. Özellikle e, Aznavur var orada. Aznavur çok iyi biliyordum. Ben de işte bir nazaret davar yani, yanı e, biliyorduk. Gündeme gelmişti. Hı hı. E, çeşitli etkinliklerle onu biliyordum. Ama Zakarya Mildanoğlu'nun e, araştırması, bütün bu derlemesi. E, gerçekten bu toprağa ziraat okullarıyla kuruluşlarla, oradaki öğretmenlikler, müdürlüklerle sayısız Ermeni'nin emek verdiğini ortaya koydu. Ve açıkçası hani bilmemekten ben utandım. Hani baka kaldım gazete hazırlanırken. Ziraat mezunu Ermeni gençler özellikle İkinci Abdülhamit döneminde tarama ve ziraat eğitimine önem verildiği sırada okulların açılmasıyla beraber e, ortaya çıkıyorlar. İmparatorlukta 19. yüzyılda ziraat alanında ilerlemeler olurken Avrupa'da ziraat üniversitelerinde eğitim görüyorlar. E, biz tabii edebiyattan da çok iyi biliyoruz. Bu e, yurt dışına gidip orada eğitim alıp sonra, sonra da dönüp... Dedim, o dönme hikayesi çok tabii enteresan zaten. E, bugünkü bakışımız onu algılamakta zorlanıyor. Yani nasıl olur da insan e, gider Avrupa'nın bir üniversitesinde eğitim alır, gelir sonra Sivas'ın bir dağ köyünde köy öğretmenliği yapar. Bunu biz bugün yerleştiremiyoruz. Çünkü bugün egemen olan şey mütemadiyen e, batıya doğru bir göç hadi daha gelişmiş olana göç ve onun nimetlerinden yararlanmak Hani Hrant bir cümlesi vardı biz başkalarının kan, ter ve emek dökerek kurduğu hazır cennetlere talip olmaya değil yaşadığımız cehennemi cennet kılmaya talibiz diyordu. Bu adamlar tam da işte yaşadıkları ortamı cennet yapmak için çabalayan insanlar. Ee, Avrupa'da ziraat üniversitesilerinde eğitim gören Krikoraton, Hagop Amasyan, Aram Yaram gibi Ermeni uzmanlar e, buraya döndüklerinde tam da senin dediğin gibi özellikle ziraat, orman ve veterinerlik e, okullarının açılmasına, orada daha da fazla sayıda e, insanın içlerinde tabii büyük çoğunluğu yine Ermeniler olmak üzere yetişmesini, Büyük emek harcıyorlar ee, ve aslında bütün bu toprakları yeşertiyorlar. Buranın bereketine bereket katıyorlar. Ee, maalesef e, sonları o bereketten kendileri nasip olacak nasip, e, şekilde olmuyor e, ve... Yani çok farklı alanlarda hep söylenirdi. Yani hepimiz biliriz işte kuyumculuk, tiyatro, edebiyat, mimari sayılır da sayılır. Zanaat ve sanat alanları. Ama ben gerçekten iş toprağa geldiğinde ziratte, ormancılıkta ve tarımda bu kadar çok öğretenin, paylaşanın, uzmanın, o mekteplerin ziraat ve orman fakültelerinin kurulmasında bu kadar önayak olduklarını dediğim gibi bilmiyordum. Ee, tüylerim ürperdin. Çok haklısın. Ben mesela bu yazıyı okurken hep aklımda başka bir e, isim, başka bir simgeselleşmiş isim kaldı bu bağlamda. E, buradakilerin hepsi yüksek eğitim almış, akademisyen olmuş isimlerken benim anımsadığım isim hayatında hiç okula gitme şansı bulmamıştı ama toprakla ilgili tarımla ilgili felsefesi bunlara eşdeğer olan Ferman Turoslardı. Yeni yeni onun Sürgün adlı anılar kitabını okumuştum ve ağaç dikmenin nasıl bir hayat amacı, yaşam amacı olduğuna tanıklık ettim Ağaçla orada. Dirilmek denen Ağaçla dirilmekten şey. Ağaçla dirilmekten şey evet ki zaten kitabı üzerinden e, buralarda da tekrar konuşmuştuk. Kulağını çınlatmış olalım e, Ferman abinin. Evet. Ve maalesef o da küstürülenlerden. E, o da şimdi bütün e, tohumlarını e, aldı. Amerika'da e, dikiyor ağaçlarını, dikmeye e, ağaçlarını çalışıyor. sebzelerini, meyvelerini. Aklı yüreği burada e, olmak üzerinden. E, yurt dışında olup aklı yüreği burada olan e, bir müzisyenle tamamlayacağız. Hem bugünkü programımızı e, Özgün Çağların çok çok güzel bir röportajı Doğa için Doğudan bir ses başlığıyla Almanya'da yaşayan müzisyen Mikail Aslan'ın 3 yıl aradan sonra çıkardığı albümü müjdeliyor. Kalan müzik etiketiyle çıktı. Hoza insan-doğa ilişkisini sorguluyor. Söz ve müziği Aslan'a ait pek çok eser yer almakta. Ve Özgün Çağlar kendisiyle tabii röportaj yaparken bu Yerelden e, beslenen evrensellik e, bir sanatçının kendi toprağından e, neler beklediği üzerinden e, yine sanatın siyasetine de çok çarpıcı e, bir örnekti e, açıkçası başbakanın ilk kez ağzından dersim sözcüğünü duyduğunda annesinin gözyaşlarına boğulduğunu ama sonrasında gelenlerden dolayı barış sürecindeki ilgili açıklamalardan sonra artık Türkiye'deki siyasetçilere inanmıyorum diyecek noktaya gelen ama kalbi hep doğduğu topraklar için atan onlara ses veren bir müzisyenden bahsediyoruz çok değerli bir müzisyen özellikle de Birkaç yıl önce yayınladığı albümü ile Ermeniler için, Ermeni folkloru için, Ermeni folklorunun kayıp ögelerini yeniden hayata geçirmesiyle de çok ayrı bir anlamı değeri olan bir müzisyenden bahsediyoruz Mikayil Aslan derken. Ee, ve e, bu e, Gezi Parkı ile çıkan e, eylemliliğin e, Dersim'de yapılan bir düzine gereksiz doğayı katleden baraj içinde gösterilmesi lazım diye oradan çıkan ruhun aslında tüm ülke genelini ve itiraz etmemiz gereken her şeye ilham olmasını o e, bekliyor. O coğrafyada yakılan ormanlar için. Tabii. E, ve hani hayatı zindan olan tüm e, insanlar için tıpkı e, basınla ilgili e, ortaya çıkan bu manipülatif halinde e, biz de 30 yıl boyunca işte böyle e, manipüle edildik diyen e, Kürt halkının hezeyanını da duymak evet. gerektiği gibi. E, son şarkımızı o zaman sana bırakayım. Pekala. Ee, e, şimdi Mikail Aslan'ın e, Zerya Talane adlı şarkısı. E, eserini dinleyeceğiz. Ee, Türkçesi çalınmış kalp zeryat alanı belli ki zaza dediğiyle ifadesidir hı hı. bu. Dersimli müzisyen Mikail Aslan'ın Hoza adlı yeni albümünden müziği kendisine sözleri kamer söylemeze ait bir şarkı. İyi haftalar olsun hepinize. Herkese. Hoşçakalın. O Maza ne da maza, astake uski toragureti toragureti da to motane da to meremande sardat zalau asmen bet zalasmashiye meremande utariye sew asmen bet zalasmashiye meremande Daytokun ağusar ayı, pagim Ve ciharrayı mırhaşiyim, mırızarı Ve ciharrayı mırhaşiyim, mırızarı